Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün stüdyomuzda iki arkadaşımız var. Tayfun İşbilen Adil Seçim platformundan ve Ali Bilge. Ali Bilge'yi tanıtmaya hiç gerek yok sanıyorum. Açık radyo programcımız ve 16 sene olduğunu öğrendik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba, Merhaba. dostum, merhabalar. Evet, biz aslında sizin bugün dinlediğiniz bu programı dün yani salı günü Öğleden sonra e, kayda geçtik e, ve e, sizinle size bugün Adil Seçim Platformundan biraz bahsetmek istiyoruz çünkü e, Tayfun İşbilen arkadaşımız Adil Seçim Platformunun başından beri faaliyetlerinin içindeydi ve e, Ali Bilgi arkadaşımız ise seçim günü yani 24 Haziran pazar günü Adil Seçim Platformu'nun Ankara'daki merkezindeydi. Evet. Evet. Şimdi hemen ben bazı teknik konuları sormak istiyorum. Adil Seçim Platformu'nun oldukça yüksek sayıda gönüllüyü sandıklarda e, görevlendirdiğini hmm. biliyoruz. Bunun e, kesin bir rakamı var mı? Ee, işte en son basın açıklamamızda da e, yazmışız. 700 bin civarı evet. e, sandık e, görevlisi diyelim. Evet. E, bulundu. Bunun e, 400 bini e, sandık kurulu üyesi 300 bini de e, müşahit, müşahit olarak, olarak görevlendirildi. Yani. Sandık kurulu üyeleri zaten e, siyasi partilerin e, ...yüksek seçim kuruluna teslim ettiği listeler... Evet. E, ...işte bu 12 Haziran'da... ...bu süreç sonlandı... ...oradaki sayımız 400 bin civarında... ...sonrasında da işte... E, ...müşahit organizasyonu devam etti... ...orada da en son 295 bin... ...sayısına ulaştık... E, ...seçim gününe kadar... o e, ...süreçte... ...hangi kaynaklardan? Şimdi burada e, tabii birinci kaynak... ...siyasi partiler... ...zaten asıl sand sandıkla görevli olmak için... ...bir siyasi partinin... E, ...sandık kurulu üyesi sizi bildirmesi gerekiyor... ...ya da müşahit kartı vermesi gerekiyor... ...aslında hepsi... ...siyasi partilerin... E, ...müşahit ile içeri girdiler... ...tabii ana kaynak siyasi partiler... ...ikincili kaynak da işte... E, ...sivil toplum örgütleri ve oy üvetesi tabi... ...aslında buradaki sayılara... ...oy üvetesinin de e, müşahit sayıları dahil... yani Şöyle evet. ...şöyle diyebiliriz aslında bu organizasyon... ...bütün bu konudaki... Çalışma yapan herkesi ortaklaştırdı en azından. Bu konuda mesela işte disk e, kesk gönderdi, disk gönderdi. İşte e, farklı sivil toplum kuruluşları gönderdi. Bütün hepsinin ortaklaştığı bir sayıdır bu 700 bin kişi. Evet toplam sandık sayısı? E, 180 bin. 180 bin. Bu, bu demektir ki e, her bir sandıkta aslında birden fazla evet. kişiyi de görevlendirme Tabii, imkanı... Çok... Çok uniform bir ah, dağılım yok burada tabii. Tabii yok. E, tahmin edebilirsiniz. Evet, ona ilişkin soruları e, ayrıca soracağım. E, yani şöyle, hani en az iki kişinin e, olmasını e, sağlamaya çalıştık. Evet. Mi? E, kaç sandık boş kaldı? Şimdi e, ilk bizim e, kağıt üzerindeki verimizde yaklaşık 720 sandık. Ta. Birini koyamadık. Ama yani. bu seçim günü öncesindeki tabii, tespit tabii. değil mi? Kağıt üzerinde. Şimdi tabii seçim gününün başka bir atmosferi var. Yani orada o sandıklara birileri gitmiş olabilir. Evet. Bize henüz sisteme dahil olmayan. Çünkü yani bütün Türkiye'den bahsediyorsunuz. İşte 972 tane ilçe var. Hepsinin farklı büyüklüğü var. Farklı ulaşım problemleri var. Yani bizim kağıt üzerinde 720 tane sandıkta. Müşahitimiz veya sandık görevimiz olmadı. Tabi bir kısmı gidememiş olabilir. Onun yerine müşahit gitmiş olabilir. Bu verileri vazgeçmiş olabilir. Tabii. Tabii. Yani şimdi zaten Yüksek Seçim Kurulu şunu bize söylüyor. Bu 400 bin sayısını verdik ya. Diyor ki şu kadarı geldi diyor. Sandıkta oturdu ee, ve sandık tutanağını aldı. ...o bir sayıyı bize veriyor tüm siyasi parti. Ne zaman bunu, söylüyor bunu? Bunu sanıyorum... ...bir iki hafta içinde verir. Çünkü onlara bir de bir ödeme... Daha şu ki. anda aldığınız hmm. bir şey yok. yok. hayır. Bunun karşılığında bir para mı ödüyorsunuz siz? Hayır. Yok. Yüksek... Yüksek seçim kurulu... ...hani sandık kurulu üyelerini ha, para ödüyor ya. Yani. Doğru. Biraz doğru. da hani o ondan dolayı... Evet. ...diyor ki sizin verdiğiniz işte... ...şu kadar sandık kurulu üyesinden... ...şu kadarı geldi diyor. Genellikle mesela hani ben CHP... ...açısından söyleyeyim biz yüzde doksanlar... ...civarında yani işte 180 ...bin kişi... Sandık vardı, vardı bu yüzden biz 175 bin e, isim bildirdik evet. CHP olarak. Yani sanıyorum yani en az 170 bin, 165 bin kişi e, yani biz yani genel ortalamayı söylüyorum böyle bir e, e, sandık kurulu üyesi e, katılıyor. Tabi bunun yerine katılmayanların yerine muhtemelen e, müşahitler e, gönderiliyor çünkü onlar o gün belli olan şeyler. Evet. Siz mesela e, seçim günü e, bu o, toplam 700 bin kişinin sandıklarda görev alıp alamadığını izleme kabiliyetine sahip misiniz? Şimdi şöyle tabii burada siyasi partilerin verdiği bilgi önemli, önemli. birimiz bu. İkincisi evet. de e, sandık e, sonuçlarının bize gelmesi önemli. Yani tutanakların tutanakları bizim gelmesi önemli. önemli. Biz tabii bizim birincil aldığımız e, şey e, bilgi o, o tutanakların bize gelip gelmemesi. Yine ben tabii diğer siyasi partileri konuşuyoruz. O, o sayıları da verebilirim ama yani CHP'nin şu an elinde 165 bin tutanak var. Yani evet. gelmiş bilgisi girilmiş. 180 bin sandıktan, evet, 165, 165 tutanak bin tutanak var. Evet, yani e, aslında çok ciddi. Bu bizim e, son seçim son dönemdeki en e, yüksek oranımız bu tutanak. Öyle oluyoruz. midir? Mesela evet. ne zamandan beri sen? E, 2011'den beri. 2011'den evet. beri bütün seçimleri evet. izleyebiliyorsun evet, tabii, evet. evet. En yüksek orandır. E, şimdi diğer 15 bin sandık da e, şöyledir. Yani muhtemelen e, sandıkta o tutanak gelmiştir, itirazlar yapılmıştır ama işte sisteme girilmemiştir falan bunları şu an tabi takip ediyoruz geri kalan e, işte on, bizim genellikle hani e, sandık kurulu üyesi veremediğimiz yerler bunlar işte doğu illerimiz var burada işte çok oyumuzun çok düşük olduğu yerler var hani evet. yani işte örgütlü olmadı evet iman edilebilir. tabi tabi evet. yani sonuçta yani son seçimde yüzde, yüzde yirmi iki buçuk oy aldı parti İşte yüzde yirmi beş barajında bandında bir oy alıyor yani yüzde yirmi beş manlı oy alan bir partinin işte yüzde doksanlara varan bir o doluduk olması zaten ancak beklenebilir maksimum performans bu olsa gerek. Ee, oradan gelen verileri işte değerlendiriyoruz. Şu an. Evet. Yani 165 bin sandıktan size tutanak ulaştı. Ulaştı. Adil Seçim Platformu'nun sistemine mi? CHP. CHP, CHP ulaştı. ulaştı. Bunun evet. dışında şeydin de diğer partiler, özellikle HDP açısından söylüyorum. Evet. Genelde burada iki tane ana hani hem Kaynak var. Kaynak var. Hem sahip olduğu bölge açısından yani HDP'nin de... Güneydoğu bölgede, ve Doğu. Tabii çok orada çok etkinler. Onlardan aldığımız bilgi de oradaki bizde olmayan, ulaşamadığımız sandıklara ulaştıkları bilgisi. Onlar şu an bilgilerimizi ortaklaştırıyoruz ama şeyi şunu söyleyebilirim. Yani genel bu bu, tür, bu tutanaklara itirazlar ilçelerden yapıldığı için evet. o süreç zaten sağlıklı yürüdü yani ilçe... Şimdi ...şöyle yürüyor sistem, çok detaya giriyorum ama... ...yani hızlıca o tutanaklar bizim sistemimize giriliyor... ...partilerin sistemine, işte HDP, CHP... ...her partinin kendi sistemi var... ...YSK verileri karşılaştırılıyor... Yani çünkü YSK'nın resmi verileri bir hata, bir farklılık varsa i̇tiraz. hemen itiraz ediliyor. Şikayet, o kanakla itiraz evet. ediliyor ve bu süreçler tamamlandı. Şu an sadece hani olay yöneticisinin nerede... de kolaylaştırmaya çalıştığı ana nokta burası. Evet, değil evet, mi? Tabii. Evet. Peki sizin mobil uygulamanızı kaç kişi indirdiğini söylüyor musunuz? E, tabii tabii. Gelen e, bize hani bu e, yani ölçülebilen bir şey olduğu için 360 bin kişi indirmiş. Evet. Hem Android hem iOS üzerinden 366 bin kişi indirmiş. E, ve o e, yaklaşık 80 bin tane e, ıslak imzal, tutanak resim bize gelmiş. 79 bin tutanak gelmiş. Evet. Bunları rapordan söylüyorum. Raporumuzu da muhtemelen bu hafta açıklayacağız. Ben hani Evet, yarın e, içinde... Ankara'da toplantınız evet. var. Evet. Çarşamba toplantısı... ...devam ediyor. Evet. Ve orada daha önce seçimden sonra... ...yapmış olduğunuz açıklamaya... Ek bir açıklama mı yapacaksınız? Rapor yayınlayacağız. Rapor yayınlayacaksınız. Tabii, tabii, rapor. Oldukça detaylı, detaylı bir rapor. Detaylı çünkü, çünkü orada biz sadece e, sandıkla uğraşmadık yani. Başka işler de yaptık. Anladık. Konuşuruz belki. Şimdi Onlar, zaten onları e, konuşacağız. Onların raporu olacak. Ama ben yani. şunu merak ediyorum. Şimdi sonuç olarak mesela bazı bilgileri verirken... ...CHP kaynağından bazı bu bilgiler Hı. veriyorsun. Adil Seçim Platformu dediğimiz platform... E, ...siyasi partiler... Hı. 5 siyasi parti sayıyorsunuz hı hı. ve 15 tane de e, sivil toplum kuruluşunun ismini veriyorsunuz ki bunların içinde Kesk falan gibi e, büyük örgütler büyük örgütlerde, var. teşkilatlarda var. E, bütün e, bu şeyden hareketle yani bu toplamdan hareketle e, nasıl bir e, oran verebilirsin? Mesela bunun içindeki siyasi partilerin bilgi kaynağı olarak yüzdesi? Sivil toplum kuruluşlarının e, bilgi kaynağı olarak yüzdesi gibi bir ayrım yapabilir misin? Bu e, sandık verisi almak anlamında mı söylüyorsunuz? Sandık verisi almak. Yok. Bir de tabii ki aynı zamanda bu 700 bin kişinin e, oluşması anlamında da soruyorum bunu. Şimdi şöyle tabii bu hani e, şöyle, şöyle cevabı zor bir soru. Evet. Çünkü mesela Keskin pek çok e, birleşiğin pek çok üyesi aynı zamanda parti üyesi ya da bir parti üzerinden bir geliyor bari. buraya. Doğru. Şimdi böyle olunca hani bir oran vermek kendi yani şey olur. Yani şu an hani yanıltıcı, yani yanıltıcı olur. olur yani. Ama evet. sonuçta genelde bir siyasi partinin müşahiti gidiyorsa giriyorsa ona yakın bir partili. Evet. Zaten o sandık kurulu üyesi ve şeyde müşahitler de parti üyesi olma zorunluluğu yok. yok. Evet. Evet. Ama benim tabii merak ettiğim sonuçta önemli bir iş yapıldı. Bir platform oluşturuldu ve belki de bu alanda siyasi partilerle sivil toplum kuruluşunun kuruluşlarının bir arada bulunduğu, bir arada çalıştığı ve e, hedeflerini de açıkladığı e, bir yeni model söz konusu oldu. Bir şey ekleyeyim mesela Tabii. bir anekdot hani çok da belki de e, fayda olacaktır. Mesela biz e, çok az zaman vardı. Kısa bir zaman vardı bu süreci yürütürken. Son bir iki toplantı biz her gün yaptık. Evet. Seçimden önceki toplantıyı. Mesela işte dedik ki... E, Elazığ'ın şu ilçesinde... E, ...bizim... ...eksiğimiz var. Şimdi bir uygulama var. E, bütün siyasi partilere ve... ...işte oy üreticisinden ve diğer kurumlara yani ...müşahit sağlayan kurumları açtığımız... ...orada girdiğiniz zaman hangi sandıkta... Hangi siyasi partinin sandık kurulu üyesi ve müşahit var görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi girdik işte diyorum işte... Bu da Adil Seçim Platformu'nun sağladığı bir, bir altyapı mı? Tabii tabii evet. tabii. Yani sandıkların doluluk oranı diyelim. Doluluk evet. durumu diyelim daha doğrusu. Orada mesela bir yerde yok adamımız hiç. Yani hiçbir siyasi partinin yok. Hemen mesela Kesk... insanımız yok. Kesk evet. oradaki örgütün aradı. DİSK örgütün aradı. Dedi ki ya işte sizinle olduğunuz toplantılar bunlar Ölü Bey'in... Hemen orada kim varsa yönlendirdi partiye. Bunlar bu hepsi gün... kim öncesine? Tabi, tabi çalışmalar. Son... Seçim günü de ayrıca bundan çok yararlanıldı ve gelen ihbarlar. Tabii. evet. Yani bu anlamıyla bu al çok yararlandı. Çalışma evet. yürütüldü. E, sandıkların doluk oranı açısından söylüyorum. Yani. Evet. Peki e, sonuçta siz 165 bin sandıktan diyorsunuz. E, Benin verisi bu. Tutanak. E, Alındığı veyahut da veri 15 bin sandıktan gelmedi ya da gelmek üzere ihmal edilebilir. Yok şöyle söyleyeyim. Ee, ben tabii hani aslında demin uyardınız beni. CHP verisi veriyorsunuz diye. Benim tabii daha hakim olduğum veri olduğu için. Evet. Şimdi ben HDP, HDP ve diğer partilerde henüz biz işte ortaklaştırıyoruz verimizi. Bu raporda netleşecek. Ama ben şunu söyleyebilirim. Hani ilk başta Kağıt üzerinde 700 civarı sandıkta yoktuk ya. Evet. Ben beklentim yani bundan belki işte 1-2 bin sandık olacaktır bu. İhmal edilebilen bir e, sandıkta, büyüklükte evet. e, olamıyor sandıkta olamıyor olacağız sanki. Benim şöyle minik bir sorum var. Şimdi 165 bin sandık kayıtlı seçmenin yüzde kaçı? 15 bin sandık kayıtlı seçmenin yüzde kaçı? Böyle bir rakam Hı, var bana? mı? Şu an bir şey çok zor söyleme ama yani, yani. E, şey değil ama bu. Yani seçmen oranından daha düşük bir orandır. Çünkü hı. ulaşamadığımız sandıklar... Yani, işte daha düşük. ...köyler ve hani mesela son normalde 400 kişi var sandıkta. Bizim o küçük e, yani uzak bölgeler ve işte köylerin sandığı olduğu için... ...bunlarda bunlar 50 kişi, 60 kişi olan sandıklar var. 100 kişi olan sandıklar var. E, aslında o oranı... Şimdi bakayım belki e, konuşma içinde şey yapabilirim. Evet, yani. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi sonuç olarak... E, Adil seçim platformu kuruldu. Eğer kurulmasaydı, e, özellikle bilgilere ulaşım açısından e, herhangi bir farklılık olur muydu? Kesinlikle. Ne evet. anlamda? Şimdi şöyle, e, şimdi bu sandık söz... kurullarına insan yerleştirmek açısından mı, müşahit sayısının artması açısından mı, verilere ulaşmak A açısından mı? Şimdi. ...ilk kısmını söyleyeyim. Zaten aslında Lütfen. biraz şey muradımız oydu yani biz şimdi ha neden birleştik tabii. değil şimdi mi? Şöyle genelde e, bu tür çalışmalar e, bölgesel yapılıyor yani biz İstanbul'da da bunu yaptık daha önce işte Muş'un Varto ilçesinde de Hakkari'nin Şemli ilçesinde de CHP o, olarak söylüyorsun. Tabii CHP ve diğer siyasi partiler küçük Doğru. bölgelerde adam işte HDP ile yak yakın siyaset veya saadetle... yakın siyaset yapıyorsa e, ya işte oturalım hani bizim orada adamız yok diyebilir. Bu sefer bunu merkezi. merkezi ve organize yaptık. Yani. Evet. Yani biz mesela seçimden iki hafta önce oturduk masaya. Dedik ki bak benim işte Muş Varto örneği veriyorum. Muş Varto'da işte CHP'nin e, işte orada yüz tane sandık var. Ör, yani. Bunun CHP on tanesinde var. HDP diyor ki ya bende diyor üç kişi var diyor mesela. Hemen onu e, e, Saadet Partisi ve işte e, CHP'ye paylaştırıyor. Keza başka yerlerde başka türlü bir şey yapılıyor. Yani... E, Orada güçlü olan siyasi parti diğer siyasi partilere bu bu platformun içinde olan siyasi partilere sandık kurulu üyesi verdi. Bunu sağlamış olduk. Yani iki şey sağlanmış oldu. Birincisi siyasi partiler daha yüksek bir motivasyonla daha çok sandık kurulu üyesi buldular. Artı bu bu birliktelikle veriler ortaklaştığı için orada eksik olan yerlerde fazla olan siyasi parti. ...sandık kurulu üyelerini diğer partilere paylaşmış oldu. Bir üçüncüsü de... ...işte bu konuda özellikle OYT'sinin... ...çok ciddi... E, ...yaptığı işler var. Onlar da... Var. Bu veriye sahip oldukları için... ...daha doğru yerlere... E, ...sandık kurulu üyeleri... E, ...verebildiler. Daha problemli olabilecek... Evet, e, daha yerlere. eksik olan yerlere verebildiler. Bu arada hani ben hep böyle... ...muhalif taraftan konuşuyoruz ama... ...bu kurulduğu zaman özellikle... Ee, AKP ve MHP Aynı genel merkezleri arandı ve katılmaları istendi. Çünkü bu oradaki biz <gülüyor> e, oyların kime ait olduğu ile ilgilenmiyoruz yani. Oyların sandığa girdiği gibi çıkmasıyla ilgileniyoruz. Bunu altını çizmek e, önemli yani. Orada. Evet. Yani diğer çünkü, çünkü bir yandan da evet. e, hem e, sandıkların kontrolü sağlanıyor hem de Yüksek Seçim Kurulunun açıklamış olduğu verilerin bir karşılaştırması yapılıyor. Evet. Aynı zamanda o itiraz süreleri de dikkate alınarak siyasi partiler bilgilendiriliyor. Değil mi? Evet. evet. Bunun herhalde seçim gününün de daha az olaysız geçmesine de katkısı Çok önemli oldu. Hı -hı. Evet. Yani bir kere seçim öncesinde ciddi bir tedirginlik vardı. Daha önce sandık kurullarında görev almış olan, müşahit olarak görev almış olan birçok insan çok çekingen durumdaydı ama böyle bir birliktelik olduğu duyulduğu andan itibaren e, kişisel e, kaygılarda e, önemli ölçüde ortadan kaldırılmış oldu. Şimdi e, aslında sizin ilk yaptığınız yani Adil Seçim Platformu'nun ilk yaptığı açıklama ve ondan sonra Adil Seçim Platformu'nun kuruluşunda emeği geçenlerin televizyonlarda yaptığı açıklamalarla sonuçları karşılaştırdığımızda büyük bir tezat olduğunu tespit ediyorum. Tezat şu anlamda, özellikle de gerçek zamanlı sandık sonuçlarının açıklanacağı, YSK'dan önce Adil Seçim Platformu'nun bilgileri vereceği gibi son derece iddialı ve belki de bugünkü tartışmalara en çok neden olan açıklamalar ile sonuçlar arasındaki farklılıklara dikkat çekmek istiyorum. Bu konuda neler söylemek istersin Tayfun? Şimdi şöyle evet. Yani, orada yani bir haddi aşan bir yok. açıklama mı oldu? Yok. Yoksa yani gerçekleştirilemeyecek şeyler mi e, ...vad edildi. Şimdi ne oldu? Çok, e, yani e, orada bir problem olduğu kesin. Evet. Zaten açıklamamızda dedik ki... ...işte şunları yaptık. Yaptıklarımızı demin anlattık. İşte evet. 700, çok büyük bir iş başarıldı ama... ...işte yapamadık Burada hemen vurgulayalım. Yapılanlar... Evet. ...gerçekten seçim günü öncesinde... ...gerçekleştirilenler... ...hakikaten evet. e, muazzam işler. Saat 17'ye kadar yapılanlar da... Evet. ...dahil olmak üzere. Ona tabii. zaten ayrıca gireceğiz. gireceğiz. Şimdi burada tabi seçim... hani. Bir önce şunu söyleyeyim. Yani e, yapamadıklarımız seçim güvenliğiyle ilgili değil. Evet. Yani yapamadığımız bir şeyden dolayı seçim güvensiz olmadı. Önce bunu söyleyeyim. Yani böyle bir algı var ya. Evet, bir şey evet. olma Seçimler güvensiz o Tutanakta gelmedi. Bununla ilgisi yok. Bizim bir şey yapamadık. Yapamadığımız şey evet çok görünür bir şeydi. Çok beklenen bir şey de olmadı. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz e, bu çalışmayı yürütürken başında masaya oturdu. Çok tabii yeni ve hani... Im, İlk defa yapılan bir uygulama olduğu için... ...bunu zaten baştan şey yapmadık bunu... ...yani böyle bir çalışma yapacağımızı... ...öngörmedik fakat... E, ...özellikle bu sandıkla ilgili... ...ortaklaşma, bu sandık sorumluları... ...ortaklaştırdığımız platform... ...çok iyi çalışınca ya dedik... ...şeyi de yapalım... ...biz çünkü işte belli bölgelerden veri alıyoruz... İşte ...İyi Parti güçlü olduğu bölgeler var... ...Saadet Partisi güçlü olduğu bölgeler var... ...HDP'nin güçlü olduğu bölgeler var... ...dedik ki bunlar zaten o akşam verileri topluyorlar... ...ya bu verileri ortaklaştıralım... Evet. Ve biz bir siyasi partinin bunu yani mesela kendi tercih etmiyor. CHP de bunu tercih etmedi. Şimdi tek başına kendi verisini paylaşmayı tercih etmiyor mesela. Bunu AKP de yapmıyor. Bu kendi verisini tercih etmiyor. Ten, kendi verisini paylaşmayı tercih etmiyor. Burada dört siyasi partinin verisini paylaşacaktık. Hazırlandığı bir altyapı e, testler yapıldı. Fakat seçim günü öngöremediğimiz bir şeyler oldu. Birincisi bir simülasyon yapamamıştık. Yani dört siyasi partiden gelen verini ortaklaştıran bir simülasyon yapamamıştık. Ha, Yap bu önemli. Yani, yani bu o, sistemin e, sonuçta adil seçim platformu sisteminin e, çalışmasında çıkan aksaklık partilerden gelecek olan bilgilerin e, sonuçta merkezde toplanmasıyla ilgili partilerle bağlantılı testler yeteri kadar yapılmadı Evet yapılmadı. Bu, bu mudur şimdi Evet yapılmadı bu bir teknik e, teknik bir hata olabilir Evet ama e, yapılma ihtimali de çok yüksek değil zaten Çünkü, Çünkü. bakın yine CHP diyeceğim. CHP bunu 3 kere falan yapar. Evet. HDP de kendisi yapıyordur muhtemelen. Yani evet. kendi örgütüyle kendi sistemi test ediyor. Ama ortaklaştırma konusu testleri yapamadık. Yapamadığımız için de... Çünkü içinde... birdenbire çok yüksek bir bilgi akışı ya söz o, konusu. oldu. Yani işte mesela işte HDP'nin kendi açıklamasından o gün sistemlerinde sorun yaşandı, veri alınamadığı. Evet. İşte diğer partilerde çok az sayıda veri alındı. Ve o işte bir de tabii aslında şu çok önemli bir şey. Ee, YSK Seçim yasaklarını dokuzdan altı kırk beşe aldı mesela. Çok öne çekti birden. Altı kırk beş sandık kapandıktan yaklaşık bir buçuk saat sonra ve insanlar daha e, muhtemelen sandıkta bulunmuşsunuzdur. Daha o sandıklar açılıyor. Tek tek zarflar sayılıyor tek tek pusular sayılıyor, eşleştiriyor, imzalarla karşılaştırılıyor. Yani bu süreçte hani bir saat, bir bu saat falan sürer. Tabii benim yani, bulunduğum okulda, İstanbul'da, Ayaza'da 26 tane e, sandık vardı. 26 tane sandıktan son iki tanesi e, saat dokuzda falan sayımı tamamladı. Evet, yani evet. onun için çok erken alması da e, bir e, şey yarattı. Neden ol, aldı? Eline bir, çok bilgi geldi. Ya ben İkin. şimdi tabii burada siyasi yorum yapacağım. Bu, bu bence bir seçim hilesidir yani. Evet. Siz e, kardeşim seçimler zaten in işte bir saat geçmiş e, sandıktan veri gelmediği çok açıkken e, insanları çok şahibili, Anadolu Ajansı ile verisiyle... niye muhatap ediyorsunuz seçmenleri yani çok belli oldu ya yani çok şahibil olduğu çok belli o veren verilen veri ha şunu söyleyebilirler belki hani e, hani yakın olduğu siyasi partinin e, verisinden faydalanmış olabilir. O da çok güçlü olduğu sandıklar olabilir. Onlar çok erken sayılmış olabilir. Bak hep iyi tarafından evet. bakıyorum. Ama bu verilerle siz bu kadar şahibe varken, bu kadar kritik bir seçim varken... ...siz 6.45'te, siz demin dediniz yani 9'da bitti seçimler diye... ...ve %25'i açıldı diye bir açıklama yaparsanız... ...ve ilk açıklamanızı da %60'da açarsanız... Evet. ...bütün bu tartışmaları e, ön, ön açarsınız. Yani. Doğru. Biz burada... Doğru. Biz aslında bunu e, saat 6.45'te bizim sistemimiz de hazır. Fakat elimizde çok az. Yani CHP'nin %5 falan %3, %4 sandığı var. O da hep bizim yani güçlü olduğumuz yerler. Daha çok sandık kurulu üyemizde olduğu yerler ve hızlı sayıdan yerler. E, bunu tabii diğer partilerden de veri alamayınca e, bunu paylaşmak istemedik yani. Evet. Mi? O zaman mi? şunun Bir... altını ben çizmek istiyorum. Seçim günü öncesinde bu konuda yapılan iddialı açıklamaların hiç yeri yoktu. Yani e, bunu çok net ifade edebilirim. Çünkü o iddialarla sonuçları karşılaştırdığımız zaman burada evet. bir problem olduğu Beklentinin oldu. çok yükseklere erişmesine neden oldu. Tabii, tabii. Yani, yani Anadolu Ajansı'nın karşılığı... Evet, yani yüksek seçim kurulunu beklemeyeceğiz, şeyde Anadolu Ajansını da beklemeyeceğiz. Biz adil seçim platformundan bu sonuçların hepsini açıklayacağız. Tabii ki şeyler de, teknik aksaklıkların da böyle bir meselede mazur görülmesi mümkün değil. Çünkü yani sonuç olarak bilişim sistemlerinin nasıl işlediğini, nasıl ...test edilmesi gerektiğini... ...biraz biraz beş aşağı beş yukarı... Hmm. E, ...biliyoruz yani biraz daha özen... ...gösterilmiş olsaydı ama farklı burada, olurdu. Burada asıl belirleyici olan teknik aksaklık değil. Onlar e, hani... Çözü, ...çözüldür yani çözülebilir ve çözüldü evet. zaten... orada ama işte saat ilerleyince... ...saat sekiz doğru... 8, 8 ...ama bir buçuk 1, 1, saatlik bir kayıp... ...söz konusu şöyle, değil mi? Yani şöyle data anlamadığı için... Şimdi evet. mesela ...şunu açıklayarak zaten açıkladığımız... ...dokuz gibi... ...dokuz buçuk gibi açıkladık biz... ...yani tabii... ...işte doğu illerinden data alamadığımız için... ...işte HDP... ...hala bizde 108 gözüküyordu... ...şimdi... Televizyonun %10'u barajını açmışken siz bunu 8 açıklarsanız ki sizin de bir e, bileşeniniz e, HDP. Tabii. O, yani böyle bir sıkıntı. Şu tabii bu bizim için büyük bir ders oldu. Tabii başta söyledik HDP'den e, maalesef bilgi hmm. akışında da e, hmm. ciddi bir e, sorun ortaya hmm. çıktı. Onu da ayrıca HDP'lilerle konuşmak evet. lazım. Yani evet. e, şunu söyleyeyim bu bizim için de tabii bir e, yani belki de Adil bundan sonraki dönem bir başka bir işi de böyle bir ihtiyaç da var. ...yani nasıl sandık örgütlenmesi yapıyorsak... ...biz her okuldan veri alacak... ...işte veri giriş sorunları örgütlenmesini de... ...yürütmemiz lazım... ...çünkü o o sayı 50 bine yakın... E, ...okul veya işte e, seçim bölgesi diyelim yer var... ...bunun işte yaklaşık 10 bin... ...12 bin civarı... ...4 sandık ve üzeri olan yerler... ...demek ki ona 15 bin kişi bulsak biz aslında... Evet. ...ciddi bir veri akışı biz ...ki bunu, bunu da yapabilirmişiz... Evet. ...hem zamanımız yoktu... ...bunu yapacak hem de dedik ki bunu siyasi partiler yürütebilir... Demek ki böyle bir, önümüzde bir iş var önümüzdeki dönemde. Böyle bir ihtiyacı karşılayacak bir şey kurabiliriz. Evet. Sistem kurabiliriz. Evet. Şimdi seçim gününe geçelim ve <gülüyor> e, Ali senden seçim günü e, sandıkların açılmaya başlandığı saat beşe kadar Adil Seçim Platformu'nun e, yaptığı işleri bir gözlemci olarak aktarmanı rica edelim. Evet. Sabah erken saatlerde itibaren arkadaşlar toplanmaya başladılar ee, ve bir görev dağılımı yapıldı. Hangi masalar e, neyle uğraşacak e, bunlar belirlendi. E, i̇şte seçimlerin başlamasıyla birlikte sandıklarda meydana gelen e, acayiplikler, sorunlar... E, anında bildirilmeye başlandı. Bir bu barattır oluştu. Sandıklardan e, telefonlarla telefonlarla. Gelen çünkü 700 bin kişi sahada olunca bir daveti için platformu... bu e, bir sterilizasyona tabi tutuluyor. Tabii. Önce çünkü e, Tayfun da görecek aslında yani çok asılsız da ihbar geliyor. Yani bunun bir sterilizasyona tabi tutulmasının da e, sahada bulunan e, Şahitlerin işte adli seçimin e, alanına giren şemsiyesi altındaki tüm bu yapılara e, bir an evvel ulaşılıyor. Deniliyor ki sizin orada böyle bir ihbar geldi. Var mı bu? Var olan, evet var. Buraya müdahale edin, avukat gönderilir. Gerekirse gölleri. avukat gönderilir. Hemen işte, av barolar avukatlar, parti evet. temsilcileri e, gönderiliyor. E, yok biz burada hakimiz böyle bir sorun yok denilse yola devam etti. Bu anlamdaki network çok iyi çalıştı. E, gerektiğinde işte bu özellikle bu İçişleri Bakanlığı tarihimizde görülmemiş bir şey yaptı biliyorsunuz. Normalde seçimler İçişleri Bakanlığı sadece güvenliği sağlar. Biz bir anormal seçimden geçtik. Biz e, o hal koşullarında... Ayrıca da kritik bakan... <gülüyor> bakanlar da görevlerinden <gülüyor> istifa falan, etmek olmadı. zorundadır. Yani falan. tarihin en e, antidemokratik seçim, seçim esası ile başladık. Evet. E, ve aynısıyla da iki kez yıkandık. Evet, evet. Yani aynı suda iki kez yıkanmaz ya bir kızı dereli sözü vardır. Biz aynı suda maalesef bunu hemen e, o hal koşullarında ve iki referandumla seçim arasında şey başladı. E, seçim yasalarında torba yasalarla seçim yasaları e, yönetmelikleri, hükümleri değiştirdik. Dolayısıyla zaten başlangıçta şey ama bunlar karşın İçişleri Bakanlığı, Vali Yardımcılığı'nda komisyon kurdu. Nitekim bu her yere girebilir yaka kartı. Üzerine hemen sistem çalıştı. Ee, İçişleri Bakanlığı'nın o genelgesi çerçevesinde bazı unsurlar tespit edildi. Partilere, sandıklara bildirildi. Çünkü ihbar geliyordu. İşte hukukçular arandı falan falan Ve gerçekten e, iyi bir mekanizmaydı. Benim gördüğüm bir taraftan e, adil seçimin bu çalışmalarını içeren bir basın grubu oluşturuldu. Onlar hem yazılı hem sözlü haberci habercikler yaptı. Ee, diğer odalarda teknik. O medyayı haberdar etmek. Mediyeyi ve med platformu. Platformu. Aynı zamanda evet. ve gerçekten 17'ye kadar hummalı, dayanışmalı, güzel ve sahaya olabildiğince hakim. Hatta ben arkadaşlara soruyordum daha önce deneyimler olan. Yani daha önceki şeylere göre yaşından sorunlar daha mı fazla? Hayır, bu seçimlerde. Ama çok ihbar, belki ihbar sayısı olarak fazla. Çünkü çok bir bilgi kirliliği yaşadığımız bir doğru, seçim doğru. oldu. Biz, biz onu e, WhatsApp mesajlarında, bir, Twitter mesajlarında e, da... Acayip bir trafik var. Artık her yani insanın e, gına geliyor. E, o anlamda sterilizasyon uygulanmasında... Yalnız Harifun'un söylediği o yani e, partilerin e, adli seçim platformuyla olan koordinasyonun da... veri girişlerinde problem yaşanması üzerine moraller... Önemli ölçüde 17'den sonra etkilendi. Benim böyle arkadaşlara demiştim ki daha önce 2-3 gün önceki toplantıda yarın tarihi bir gün sonuçları itibariyle şöyle de çıksa böyle de çıksa bir belgesel olacaktır buradaki çalışma. Bence de önemli bir çalışma. Yani ben orada da söyledim kapanış şeyinde bilişim bilimcilerinin siyasal bilimcilerin test konusu yapabileceği bir şey. Yani çuvalladığı noktayla da başarılarıyla. Evet. Çünkü tarihimizde böyle bir e, pozisyon yok. Örgütlenme, partilerin bir gelmesi çok hoştu. Üç katta, görün, yani zaten haftalarca süren bir çalışma vardı. E, o haftalarca süren bir HDP ittifakı seçim güvenli dahil edilmişti. Bu çok önemli bir kazanımdır arkadaşlar. Doğru. Doğru. Yani İYİ Parti temsilcisi de HDP temsilcisi de yan yana oturup süreci izliyordu. Ve arkadaşlar onlara danışıyordu. Ya bizim burada bir çözüm, sizi soralım diyorlardı. Yeterli oluyor yetersiz oluyordu. İki parti de çok yetersiz olanaklarla geldiler. İyi parti, e, şadet şey. partisi. Bu nedenle e, amiral gemisi gibi gözüküyor CEP ama fiziki şeylerden e, kaynaklanan bir durum var. E, olanakları itibariyle Hı. daha iyi. Evet, bina onaylı, ona vesaire. Ait, vesaire Buna, ona ait. Benim merak ettiğim bir şey daha var. E, her sanda bir avukat. Okula. pardon Her okula bir <gülüyor> e, avukat e, bu kampanya karşılığını buldu mu? Yani e, şöyle söyleyeyim büyük okullarda vardı avukatlar evet. ama yani daha e, küçük okulların olduğu yerlerde ilçelerde avukatlar vardı. Yani şöyle söyleyeyim e, tam sayı veremeyeceğim ama e, bir sorun yaşanmadı avukat eksikliği sorun yaşamadık yani. Evet. Ve e, avukatları da seferber edip e, problem olan sandıkların bulunduğu yerlere göndermek mümkün oldu. Evet şey. okullar özellikle. Okullar. Barolarda o gece o, o gün varlardı. Barolardan bilgi akışı oldu mu? Baroları ne kadar alanda görevlendirmişler? Yani bizden gayrı diyeyim yani. Acesi Zaten şöyle aslında bizdeki avukat organizasyonu şimdi siyasi partilerin kendi organizasyonu, organizasyonu vardı. Genelde bunları da barolar üzerinden yürüttüler. Bana bende bir sayı yok şu an yani evet. kaç sayı oldu ama yani sadece şunu söyleyebilirim yani e, herhangi bir yerde avukata ihtiyacı olduğu zaman e, avukat vardı orada. Evet. Yani oraya. Gün boyunca böyle şeylerle geziyordum çünkü e, arkadaşım yani avukat sorunu olmadı bulamadık denmedi yani. Evet. evet. Şimdi ara vermeden önce bir sorum daha var. E, bütün bu anlattıklarından hareketle ben e, adil seçim platformunun öncelikli hedefinin ee, ...ne olduğunu sormak istiyorum... ...yani hızlı sonuç... ...açıklamak mı... ...yoksa birileri teyit etmek mi... Ee, ...oy ve ötesinin... E, ...senelerden biri yaptığı... E, ...gibi... E, ...özellikle siyasi partilerin... E, ...itiraz... E, ...sürelerini... ...dikkatli değerlendirerek onları... ...bilgilendirmelerin... E, ...türünden bir şey mi... ...neydi öncelikli şeyleriniz... Öncelikle de zaten sandıklara e, sandık kuruluyesi vermek yani evet. sahip çıkmaktı. Evet. Bu yani. Sandıklara. 700 bin kişiden. Verileri dağıtmak. Bu evet. zaten yüzde 90 95 zamanınız bu aldı zaten. Evet. Buydu. Zaten bunun sonucunda e, o sandıklara e, o sandıktan gelen verileri almak o, e, ve onları karşılaştırmak yesek. yani bunları önemli ölçüde yani ben başardık yani yani orada şu an evet bu biz, başarılı tarafı. Tabii, şu an hani belki ikinci yerde konuşuyoruz. Çok eleştiri falan var ama genelde tabii seçimi kaybetmenin getirdiği de bir moral bozukluğu. Bu ve hakka. Hani ya biri de günah Çok keçisi. Çok haklı tarafları tabi, var. Tabii evet. tabii. Ama burada eleştiriler hani günah keçisi olarak da bu adli seçim platformu görüp <gülüyor> oraya yapılan eleştiriler oldu. Burada e, şu gerçekten yani seçimle ilgili her şey söylenebilir ama e, özel sandığa giren oy girdi gibi çıktı yani. Evet evet. Çok küçük olabilir. Küçük bazı yerlerde bazı ama. Bazı bölgelerde evet. özellikle ama Doğu üst... ve Güneydoğu'daki yani problemleri biliyoruz. Seçim çok adil miydi? O başka bir tartışma. Yani, Doğru. Seçim finansmanından, gelerseniz yapılan kampanyalardan, devlet olanaklarından. Elbette. O çok büyük bir tartışma ama. Yüksek seçim, seçim kurulunun aldığı kararlar. Tabii, tabii. tabii. Seçim, yeni seçim kanunu ama biz hedefimiz sandığa giren oyun... ...girdiği gibi çıkmasıydı ve bunu da... E, ...önemli ölçüde başardık. Yani. Evet. Peki şimdi bir ara veriyoruz... ...bir müzik parçası dinleyeceğiz... ...ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Girl, played dirty water from a swordfish trombone He went to sleep at the bottom of Tenkiller Lake It's cheap, but it's great to be home Well, he came home from the war with a party in his head An idea for a fireworks display He knew that he'd be ready with a stainless steel machete And a half a pound of Valentine's each day Yeah, they hole up in a room above a hardware store Cry nothing ever Hollywood tears Put a spell on some more little crutchfield girl He stayed like that for 27 years He backed up all his expectations He lit out for California With a fly swaddled banjo on his knee With a lucky tiger and his angel hair Ben's a dream for getting there in a eucalyptus tree. Lieutenant got him up and there birdss with every word. Chester fielded moonbeams in a song. He got 20 years for loving her from some Oklahoma governor Did everything this doughboy does is wrong. Now some say he's doing the obituary mambo. Now something that is hanging on the wall. Perhaps this yarn is the only thing. Some say that he was never here at all Some say they saw him down in Birmingham Sleeping in a boxcar going by Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bugün iki konuğumuz var stüdyomuzda. Evet, arkadaşlarımız Adil Seçim Platformu'ndan Tayfun İşbilen ve Ali Bilge, Ali Bilge Açık Radyo Programcısı biliyorsunuz. Ve aynı zamanda 24 Haziran Pazar günü Adil Seçim Platformu'nun ...merkezinde idi ve oradaki e, gözlemlerinden hareketle o da programımıza katkılarda bulunuyor. Tayfun, benim sormak istediğim birkaç e, soru daha var. Onları e, kısaca ifade etmek istiyorum. Adil Seçim e, e, Platformu Yüksek Seçim Kurulu sonuçlarında sorunlar buldu mu? Ve bu sorunlardan... E, ...kendi paydaşlarını... ...bilgilendirdim ve tabi siyasi... ...sonuç aldım ayrıca. Evet. Şey. Evet. Zaten bu her seçimde olan bir süreç bu. Evet. Ee, sorunlar var tabi ki ama... E, ...yani daha önceki seçimlerde... ...daha belirgin olan şeyler yok bu sefer. Evet. Yani mesela bizim o... ...en son aldığım bir, birkaç gün önceki veriden... ...bahsediyorum ya. 160 bin sandık... E, ...verisi için konuşuyorum. Yani CHP'nin o oyunun fazla olduğu... E, ...Muharrem İnce'nin oyunun çok az eksik olduğu gibi... ...böyle münferit... Yani sonucu etkilemeyecek, etkilemeyecek şeyler var. Etkilemeyecek. E, onlar zaten hemen e, biz zaten bu tutanak yani o efsane doküman tutanak elimizde olduğu için evet. farklı gördüğümüz anda gidiyoruz. E, çünkü bu verileri orada da bir insan eliyle girildiği için veriler. Yani e, Tabii. E, seçim kurullarındaki kişiler de o tutanağı okuyor, okuyor okuduğunu giriyor. ...yanlış okuyor olabilir, o an atlıyor olabilir... ...bütün bunlar düzeltildi... ...şu an hani yani böyle... E, ...sonucu değiştirecek... E, e, ...ciddi bir şey yok... Evet. Ee, ...itiraz e, süreleri içinde siz... E, ...partilere bilgi ulaştırabildiniz mi? Yani şuralarda... E, ...bazı çelişkiler var... ...şöyle aslında bilginin da partiler olduğu için... ...biz evet. yani sadece... ...partiler arasındaki koordinasyonu yapmış olduk... ...çünkü yani asıl kaynakmış ...CHP olsun, HDP olsun... ...diğer partiler olsun... Kendi tutanaklarını topladıkları için onlar kendi itirazlarını yaptılar ama mesela işte A Partisi'nin tutana olmadığı İlişten, yerde B evet. Partisi'ndeyse bu ilişkiyi kurmuş olduk. Şu evet, siz aradaki koordinasyonu evet, sağladınız evet. söylediğin gibi. Evet Ali. Ben e, o, ge o son toplantılar ve o gün oradaydım. E, siyasi partilerin ve sivil toplum temsilcilerinin önümüzdeki dönemde daha da iyi yürüyebilmeleri açısından siyasi partiler şöyle iletişim stratejilerinde yanlıştılar, doğruydular. Ee, hiç müdahale hissettin mi kendini siyasi partilerden ya da ya o gece açıklamalar şöyle olmalıydı, şöyle olsaydı iyi olurdu diyebileceğin ve sen sonuçta şunu da söyleyeyim. Muazzam bir emek var, muazzam bir enerji var. Bunlar gönüllü, evet. genç insanlar... E ...ben orada Dede Korkut gibi oldum diye yazdım yani... <gülüyor> evet. e, e, ...bu insanların... E, ...kum torbasına dönmesine... ...taraftar değilim açıkçası. Eğer bu konuda bir takım aksaklıklarda... ...sonuçta Adil Seçim platformu... ...siyasi partilerin bir araya geldiği bir platform... ...sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği... ...teknik arkadaşlarımızın da... ...hırpalanmasını, morallerinin bozulması... ...çok da istediğimiz bir durum değil. Dolayısıyla yani... E, ...burada e, bazı şeyler teknik insanların üzerine yıkılıyor gibi bir hisle ediniyorum. Siyasi müdahale, bir açıklama yanlışlıkları ve önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin restorasyon açısından neler yapılmalı? Ben... ben esas tehlikeye işaret etmek istiyorum. Esas tehlike şudur. Siyasi partilerle Sivil toplum kuruluşlarının ve birçok gönüllünün herhangi bir sivil toplum kuruluşuna da bağlı olmayan... ...bu 700 bin kişi çünkü e, büyük bir kısmı ne siyasi parti üyesidir. Belki de herhangi bir dernek, vakıf üyesi dahi değildir. Ama gönüllü olarak e, bu maceraya katıldılar ve çok önemli işler yaptılar. Dolayısıyla... Önümüzdeki, dönemde, önümüzdeki dönemde bu enerjinin toplanmasında ve sinerjinin yaratılmasında... Özellikle Tayfun'un ve senin belirttiğin hem seçim öncesi çalışmalar yani sandıkların doldurulması, insanlarla doldurulması hem de seçim günü işleyen bir mekanizmanın çalışması e, önümüzdeki dönemdeki seçimlerde e, hayal kırıklıkları nedeniyle gerçekleşmeyebilir. Bunu ortadan kaldıracak... Bir şeyleri mutlaka yapmak lazım. Bu Adil Seçim Platformu'nun yapacağı bir açıklama mıdır? Bu yeterli midir? Yoksa siyasi partilerin kendi hataları üzerinde biraz düşünüp ondan sonra net açıklamalar yapmalar, yapmaları mıdır onu bilmiyoruz yani çünkü biz buna bir kısete çünkü yarın rapor da açıklanacak evet. rapor üzerine de şey dönecek yani e, bu iş ciddi bir iş bu ciddiyetle devam etmek istiyorsak başarılarımızı yanlışlarımızı hatalarımızı da ortaya koyduk ama bir de bu işin işleme biçimine ilişkin teknik insanların gördüğü evet İdamiye muhtaç şeyler varsa onları da ortaya koyalım. Evet. <gülüyor> ya şimdi tabii e, aslında buradaki temel e, muradımız hani hep söylüyorum bu sandık güvenliğiydi. Sandık güvenliği yani san seçim günü olan o sandık başında. Biz 700 bin kişiyi oraya koymak ve Türkiye'deki her sandıkta bu dört siyasi partiden en az iki tanesinin olmasını sağlamaktı. Tabii siyasi partiden derken. Siyasi parti kimliğiyle yani bu parti demin söylediniz gibi partili olmasına gerek yok. Bir dernek üyesi tabii, olabilir veya sivil tamamen gönüllü olabilir. Bunu başardı. Bu işi dert edinmiş evet. olmak önemli. Bu, bu, bu zaten bu çok önemliydi bu başarıldı. Yani bütün bu süreçten şöyle bir şey çıkmasın yani böyle bir sandıktan soğuma yani seçimden soğuma başka bir kanal başka bir şey üzerinden bu söylenebilir. ...işte seçimde o halde seçim olmaz... ...işte efendim e, seçim kanunu... ...bu tartışılabilir ama... ama başka bir ...sandıkla şey. ilgili yapılacak her şey yapıldı... ...daha iyi yapılabilir ama... ...bu dönem gerçekten her şey yapıldı... ...şimdi siyasi partilerle evet... ...şöyle adli Seçim Platformu... ...ilk defa kuruldu ve çok ciddi bir... E, ...çalışma yürüttü... Fakat, yani, ...fakat oturup bir kurgu... ...ve seçim günü kurgusu eksikti mesela... Evet. ...yani adli Seçim Platformu... ...bu e, önemli... ...açıklama... ...yapmak konusunda bir, bir e, planı yoktu. Ki, İletişim stratejisi yoktu yok, kamuoyuyla. Yok. Şöyle, çünkü şöyle kurgulamıştık. Ya yani biz bir açıklama yapmaya gerek yok. Sonuçta Anadolu Ajansı nasıl açıklama yapmıyor ya çıkıp sunuşları. Uh -huh. Biz de veriyi oluşturalım. Ama ad adil seçim platformu adına konuşanlar, televizyona çıkanlar böyle konuşmadılar. Şimdi burada çok ciddi bir problem var. Ya. Biz yüksek seçim kurulundan önce bilgileri açıklayacağız. Evet. Bu, bu, bu yani affedilemez Yok. bir hata. Açıklamak şöyle aslında. Bu verilerin işte demin en başta konuşuk ortaklaştırılıp sonuçta bir ekran üzerinden veya bir e, altyapı üzerinden e, pay paylaşılmasıydı. Evet. Anıl Ajansı'nın yaptığı işi yapacaktık yani. Evet. Bu yapılamadı. Şimdi yapılamadı fakat bununla ilgili de nasıl bir iletişim kuracağımızı da konuşmadık. Şimdi orada ha şimdi Ali Bey sordu çok da aslında cevabında kısmen bildiği soruyor <gülüyor> soruyor şimdi siyasi partiler var orada ve bu işin başı siyasi partiler var şimdi evet. kalkıp şimdi ben konuşunca CHP'da konuşuyor olacağım diğer siyasi partiler konuşuyor olacak Bence oradaki e, iletişim tarafı daha iyi kurgulanmalı bundan sonra yani bu, Şuna düşüyor. Belki daha kurumsal bir hale getirilip bu çalışmayı o kurumsallıkla bunu söylemek Belki lazım. de bağımsızlığı konusunda evet. da herkesin yemin etmesi gerekiyor. Yani evet. kamuoyu karşısında. Evet. Çünkü öyle laflar yetmiyor. Bağımsızdır falan filan. Vallahi ben... billahi bağımsız olacak. <gülüyor> ee, namusumuz üzerine yemin şimdi ederiz ki burada... dokunmayacağız. Aslında evet. siyasi partiler bence elinden geleni yapma, sivil toplumun da biraz kendisini sorgulaması lazım. Tabii, elbette. Yani tabii ki. Şimdi ben hani tabii bu olmak yaratılmadı belki, konuşulmadı bunlar. Ya bir de şu var tabii zaman da yoktu. Mesela şöyle olabilirdi. Ya bir keskten biri veya diskten biri veya halk evlerinden biri veya sensiz olmazdan biri veya oy biri çıkıp ...bunu söyleyebilmeliydi ama... ...yani bu, bu mekanizma da oluşmadı... ...çünkü bunu ne zaman vardı... ...bunu konuşacak... Evet. ...ne de yani hani daha ağır bir cümle kuracağım... ...ne böyle bir demokrasi kültürümüz var bizim... ...evet... evet. Yani yani bizim ...bunun iletişim yani. tar tarafı... Evet. E ...ihmal edilmiş... ...ben e bir şey... E ...anlatmak istiyorum... ...bundan sonraki şeye ışık tutsun diye... ...Gram şey diyor ki... ...işte düşünür... E ...kültürel zafer olmadan siyasi... E ...zafere ulaşılmaz... Ee, artık teknolojik gramşıcılık dönemindeyiz. Ee, teknolojik zafer olmadan siyasi zafer olmuyor. Buna e, teknolojik gramşıcılık deniliyor. Ee, adil Seçim platformu e, bu yeteneğe sahip e, bir duruma erişmeli. Hem teknolojik zaferi yakalayabilmeli ki siyasi zafer olabilsin. Hem de işin alt kümesinde olan İletişim zaferi. Ajansın 18.45'te YSK kararıyla girmesi o, e, iktidar tarafının muazzam rekabet koşullarının ihlalli bir seçimde bir iletişim stratejisiydi. Tamam 18.45'te hazırlıksız yakalıyor, belki istihbar ediyor filan. Dolayısıyla bence tek, e, bu tarafını e, önümüzdeki dönemde güçlendirmek e, zorundayız. E, bir de bunun e, ciddi bir işte çalışma ilke prensipler modelitenin e, şey tarafı e, iskelet tarafı güçlendirilecek kas tarafı da güçlendirilmesi gerekiyor e, sonuç olarak. E, çünkü yani biz o gece kapanışta sevgili e, Tayfun toplantı yaptık bir değerlendirme Orada da söyledim, ee, böyle bu modelin iyi ve kötü yanlış işleyen tarafları evvalla. Ama berhava edilmesi de göz yumak yanlış olur. Evet, buradan dersleri çıkartıp ilerlemek. Aynen. Çünkü en, en doğrusu herhalde. Şöyle bir şey daha ekleyeyim, onu bitireyim. Ee, şimdi bağımsız entelektüel bir ortamın yaratılmasında bundan sonra işleri iyice. Nereye geldiğimizi biliyoruz. Uzun uzun anlatmayalım. Bağımsız ee, entelektüel bir ortamın yaratılmasında Adil Seçim platformunun işlemesi ve devamı ama kendini yenileyerek devamına ihtiyaç var. Sessiz çoğunluğun bir sesi oldu Farkındaysınız. Evet çok önemli Hı -hı. bir, çok önemli bir şey. Tabii Onun ki. da devam etmesi evet. açısından Adil Seçim platformu. Ben yarınki toplantıya katılım orada <gülüyor> vereceğim mesajları burada söylemiş olayım. Burada keseyim. Hı -hı. Evet. Evet. Tayfun senden e, üzerinde durmadığımız ama senin mutlaka bilinmesinde fayda gördüğün e, son noktaları evet. rica ediyorum. Bir 4-5 dakikalık Şimdi zamanımız var. şunu kaldı. söyleyeyim. Aslında hani seçim günü özellikle Urfa'dan, Erzurum'dan, e, Ankara'dan gelen e, bir takım ihbarlar oldu. Bir takım kötü olaylar oldu. Bunların açığa çıkmasının en önemli sebebi bizim orada olmamızdı yani. Evet. Oraya gittiğimiz için... Almadılar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin bir gerçeği var. Şimdi bazı köylerde muhtar pompalı tüfekle kapıda bekliyor. Giremiyorsunuz ki. Yani. Şimdi Doğru. hani e... Tutanak düzenlenirken kafana <gülüyor> tabancasını yani yani Şimdi orada hani bir takım bu, bu gerçeklikleri de bilmek lazım. Ama bu kadar açığa çıkmasının bir sebebi de gerçekten özellikle Urfa. Biz... Kapıdan içeri alınmayan insanların Tabii, olması. Ali, Ali Bey de o top. Urfa'yı biz bir yarım gün konuştuk, konuştuk yani. Konuştuk. Evet. Yok kimse yok orada. Yani Hiçbir siyasi bir hani bir şey girelemiyor. Yok ya. Yani. Ama daha önceki seçimlerde de Tabi. Böyle bir tabii, tabii, tabii, tabii Ama bu önemli ölçüde başarılı. Bu önemli ee, eksiklerimizi biliyoruz. Adalet seçim platformu herkesin. Ben bir taraftan ya bu medyada gerçekten nasıl bir infaz şey varsa yani bayilli açıklama yapılmasına rağmen Hala aynı şeyleri mesela hani çok e, şimdi isim vermeyeyim bir gazeteci 600 bin kişi bir balonmuş falan Ya yani nasıl böyle bir dataya sahip nasıl bu bunu pervasızca söyleyebiliyor yani ben çok çok üzücü bir şey bu buna sahip çıkmamız lazım e, yapılan çok önemli bir iş var yapılamayanlar da var ki konuştuk bunları ve bunları konuşmaktan da çok da çekinmiyoruz basıcıklamasında zaten bir özür de var. Yapamadıklarımızı ifade eden. Raporumuz işte birkaç gün hazır olacak. Orada da her şey görülüyor olacak. Bundan sonra önümüzde uzun bir yol var. Bakın seçim var. Belki Kasım'da, belki Mart'ta. Ee, bu, bu çalışmayı da e, birlikte yapacağız. Herkes buna sahip çıksın. E, her türlü yapıcı eleştiriye açık bir platform. Çünkü bu hepimizin bir platformu. Önümüzdeki dönemde zaten yarınki toplantıda da Belki bunun önünü açacağız yani Gelsin insanlar anlatsınlar orada Twitter'dan e, hüküm vermek yerine Gelsin orada nasıl katkı vereceğini Söylesin nasıl destek olacağını Söylesin böyle ilerleyelim Evet, Ben diyorum ki yeterince bağcıları Dövdük ama biz üzüm yemeği Düşünelim Yani Bir aksaklıklar Çuvallamalar ben çuvallama Diyorum onlar yaşandı Ama biz üzüm yemek istiyorsak bir aklı selimde sakin de buluşalım ve bu modelin daha kuvvetlendirelim. Evet, benim söyleyeceğim de şu aslında daha önce de söyledim. Ee, sivil toplumun özellikle gönüllülerin niyetlerini biliyoruz. Onlar kaç seçimdir organize olmaya çalışıyorlar. Gerek oy ve ötesi gerekse siyasi partiler kanalıyla sandıklara hakim olmaya çalışıyorlar ve bütün bunlar Türkiye'de bir şeyleri değiştirdi. İşte Tayfun'un söylediği hı hı. son derece önemli Urfa'da olan olay. Hı. Yani kapıdan e, içeriye sokmadığın insanların olması başka, oraya hiç kimsenin gitmemesi başka. O nedenle çok ciddi tanıklıklar var ve bunların da e, listesi tutulmuş vaziyette. Hı. Bu olay ne ee, sadece sivil topluma ve gönüllülere bırakılabilir ne de siyasi partilere bırakılabilir. Ama her iki tarafın da bir esaslı sözleşmeye sahip olması lazım. Çünkü önümüzdeki dönemde adil seçim platformu olur, başka bir isim altında olur. Buna ihtiyaç olduğunu belirlememiz son derece önemli ve bugüne kadar yapılanların da Gerek geçmişte oy ve ötesinin gerekse Adis seçim platformunun yaptıklarının da son derece önemli, etkili ve değerli olduğunu tespit etmemiz lazım. Bizler de bir yayın kuruluşu olarak buna destek vermeye tabii ki devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta oy ve ötesinden Sina Hakman'la ikinci programımızı yapacağız. Yine bilişim. Altyapılarına ilişkin kısmına e, ve sizin e, yarınki toplantıda veya önümüzdeki günlerde yeni çıkacak olan raporunuza da e, mutlaka o programda yer vereceğiz. Bu raporu da değerlendirmekte fayda var. E, bir nokta ekleyebilmeme müsaade var mı? O Sadece gün, kısa bir nokta. Kısa, o gün aslında bu e, saha haberlerinde... E, ...çok başarılı olmuştur. Yani Anadolu Ajansı'nın haberciliğini orada e, karşılamıştır. Yani sahadan gelen ihbarlar ve onların haberleştirilmesi... Ulaşılması. Bu anlamda da altı çizmesi. Asıl zengin bir deneyim. Biz bu deneyimi berhava etmeliyiz. Evet. Hatalarıyla, sevabıyla evet. ele alınması ve geleceğe taşınması gereken bir örnekten bahsediyoruz. Efendim Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında iki konuğumuz vardı bugün. Tayfun İşbilen Adil Seçim Platformu'ndan ve Ali Bilge Açık Radyo programcısı arkadaşımız. Her ikinize de çok teşekkürler. Sağ olun, var biz, olun. Ben, biz teşekkür ederiz. Evet. Gelecek hafta. E, Hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.